Allah'ın <cin> adıyla, rahmetinle, kudretinle, <stereotype> allah'ın rahmetiyle, <true> allah'ın <choses> rahmetiyle, allah'ın rahmetiyle, allah'ın rahmetiyle, allah'ın rahmetiyle, allah'ın rahmetiyle, allah'ın rahmetiyle, allah'ın Allah azze, e, Allah azze ve celle. İbâhın e, e, e, Allah azze ve celle lehül esmâü'l husna. Lehül esmâü'l husna. güzel sıfatlarında ve güzel isimlerinde Allah azze ve celle'ye kesin itikattır. Ve huve muttasaf Ma hu, onun manası hani itikadul Cezm kesin bir itikattır. Kat'i değil.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 ispat ettiği kadarını ispat etmek durduğu yerde de durmakla neyiz? Durduğu yerde de durmakla mükellefiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Ehli sünneti vel cemaat ehli Sünnet vel cemaat yarifune bilirler biliyorlar Rablerinin bi sıfatihil vârideti fil Kur'an ve sünne. Kur'an ve sünnette varif olan sıfatları ile biliyorlar ve yasifune ee, Rabbehum Rablerini e, vasıf vasf ediyorlar. Bime vasafe bihi nefsehu O'nun kendi nefsini nasıl vasıflandırdıysa Rablerinin kendini vasf ettiği şekilde Rablerini vasfederler. Ve bime e, vasafehu bihi Rasûlühü sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem O'nu nasıl vasıflandırdıysa Allah Azze ve C'ni nasıl vasıflandırırsa o şekilde vasıflandırıyorlar. Evet. Ve la yuharifûnel kelime an mevâdîhî ee, Ve la yuharifuna Tahrif etmiyorlar. Ee, yerinden, yerinden kelime <gülüyor> kelimeleri yerinden tahrif etmezler. <gülüyor> ve <yulhidune> ilhat yapmıyorlar. فِي <gülüyor> ayetlerinde ve isimlerinde ilhat yapmıyorlar. وَيُسْبِتُونَ اللّٰهَ وَيُسْبِتُونَ Allah için ispat ediyorlar. مَا <gülüyor> Allah'ın nefsine ispat ettiği şeyleri Allah için ispat ediyorlar. مِنْ temsilin,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 sahip etmezler sınırlamazlar. Li anhu çünkü o celledile lem yok bir anil keyfiyeti keyfiyetinden haber vermedin. Evet. Li anhu çünkü o la aha Subhanahu la hiç kimse yoktur. Değil mi? âlemu bilen min Allahı Subhanahu Allah'tan bir Allah'tan nefsini daha iyi bilen hiç kimse yoktur. Allah da sıfatlarını sadece haber vermiş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 Ve zâhiru zahirdir ellezî öyle ki leyse fawqa şeyun. Onun üstünde bir şey hiçbir şey yoktur. Ve bâtinu bâtidır öyle ki leyse e dunuhu. Onun dışında bir şey yoktur. Onun dışında bir şey yoktur. Keman kâle subhânehu ve teâlâ dediği gibi e ee, <gülüyor> huvel evvelu ve'l, ahir, vel O evveldir, ee, sondur, zâhidir ve bâtidır ve huve o, bi alim, Her şeyi bilendir. Evet. Bu yukarıda söylenen şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Allahümme entel evvelu ve leyse qableke şey'un ve entel âkhiru ve leyse ba'deke şey'un ve entel zahiru ve leyse favqake şey'un ve entel batinu ve leyse dunake şey'un diye. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Yani bu ayet-i tefsiri. Allah'ın evveliyet sıfatı fiili sıfat mı, zati sıfat mı? <gülüyor> zati. Ahiriyet, zahiriyet, batıniyet hepsi bunlar ne? Hepsi Allah'ın zatı sıfatları. Yani sürekli Allah'la bulunan ve istemeye bağlı olmayan sıfatlar. Evet. Ve kemâ zatı nasıl ki enne Allah'ın zatı lâ teşbihu'z zevât başka zatlara benzemez. Fe kezâlike aynı bunun gibi sıfatuhu onun sıfatları lâ teşbihu's sıfati.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 la temsil yapmazlar. Allahı münezzeh, onu menezeh kıldıkları zaman. La yuttilun sıfatı, sıfatlar iptal etmezler. Sıfatları fi vucf nefsə, Onunla kendi nefsini ve sıfatları iptal etmezler. Ve yemin ona iman bi an Allah Allah azze ve celle, sūḥan wa taʿala muhīt bi şeyin her şey kuşatıcıdır. kuşatıcıdır. ve haliku kulli şeyin her şeyin yaratıcısıdır. ve raziku kulli hayyin her şeyin her canın rızık vericisidir. faalatan Allahu Teala dedi. ela ya'lemu bilmez bilmez misin? ela ya'lemu bilmez mi men halaka? men halaka kim yarattı? ve huvel latiful habir o latiftir. habirdir.